Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, kalbin sesi Erkam Radyoda, bir gariplerin kitabı programında da Profesör Doktor Etem Cebeci hocamızla tekrar beraberiz. Hepinizi öncelikle saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Ben sözü fazla uzatmadan hemen hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam Esat Efendi Hazretlerinin daha önceki programımızda tarikatla alakalı görüşlerinden bahsetmiştiniz. İsterseniz bu konuya biraz daha devam edebiliriz. Esad Efendi Hazretleri mektubatta da konuyla alakalı bilgiler veriyor. Yine bu konudan biraz daha bahsedebilir misiniz? Evet. Turukun Avuzbilemlişüyatın Resmîlallahü Rəhmânî Rəhîm. Alhamdülillâhü Rabbül Âlemin. Vâsallâtu ve Salâmu ʿalayâ Rasûlîna Muhammedin. Vâʿalâ Alehi ve Sahbiyâjmaîn. Bu Tarikat kelimesi aslında Araba, Arapçada taraka kelimesi tak tak kapıyı çalmak manasına gelir. Yol anlamına da geliyor değil mi? İşte bak, yani esas manası, esas. kök manası yok. Yol hmm. şey, kapıyı çalmak çalmak. Hmm. Biz ya tarikat denen yola taraka için giriyoruz. Hmm. Kapıyı çalmak için giriyoruz Tak tak tak çalacağız. Büyük kapıya gidiyoruz. Nezi Fazıl kısa yüreğin anlattığı. Şeyh Abdulhakim Arvasi ile olan Şeyh Mürtlik olayını ve yaşadığı tecrübeyi anlatırken büyük kapı diye bir kitap yazmıştır. Abdulhakim Arvasi Hazretleri'nin kapısını çalmış. Ona taraka. Evet. Yani kapı çalmak anlamına geliyor. Tak tak tak tak. Çalacaksınız kapı açılacak. Nedir? Evet. İşte bu kelime ile ilgili hadis şerifle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efenimiz Bir hadis-i şeriflerinde diyor ki Turkun ilallah Allah'a giden yollar Allah'a giden yollar Bi adedi enfâsil halâ'iqı Veyahut da bir başka ifade Bi enfâsil halâ'iqı Allah'a giden yollar Mahlukatın Alıf verdiği soluklar sayısıncadır Çünkü Bak soluk nefes Dikkat edin Nefes şu anlama geliyor. Diyor ki nefes... Soluk alıyorsunuz. Hu. Nefes veriyorsunuz. Veyahut da... Nefes... Özür dilerim. Soluk alıyorsunuz. Hay. Hay. Yani... Allah'a bir soluk alıyorsunuz. Hay ismiyle Allah'a ediyorsunuz Soluk veriyorsunuz. Hu ismi. Hu zamiri. Ne yazıyor? allah Teala'yı anıyorsunuz. Yani... Nefeslerin sayısı kadarıyla Cenab-ı Allah'a giden yol var. Hay, dirilik, çokluk, kesret kapısı. Hu, yokluk, ölüm kapısı. Hay, dirilik, hu, ölüm. İksinin arasında bir insan. Evet. İşte bu hay, hu ile yaşamaya devam ediyoruz. Ölüm, kalım. <gülüyor> soluk alıyoruz, soluk veriyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz. durumlar nasıl? İşte tısavvıhtan dilimize geçmiş atasözleri diye Abdülbaki Gölpınarlı'nın yazmış olduğu kitapta ve bu deyimi ben de e, kendi fakir kendim yazmış olduğum tısavvıf sözünü aldım. Hayhu. İşte, Hayhu içerisinde yaşayıp gidiyoruz. Yani. Hay. Hı, soluk aldık. Hay. Soluk verdik. Huf, i̇nsan soluk veriyor ölüyor. Hı. Soluk alı yaşıyor. Ve bir insan, sayın dostumuz Profesör, pardon doktor Hayati Bize şimdi şu anda bizim yanımızda doktor yapıyor Ankara ile hayatta. Çok sevdiğim bir Allah dostu, muhterem bir insan. Bir insan diyor son nefeste ölürken nefesini alır diyor. Yani ölürken hay Diyoruz ölüyoruz. Son nefes verilmez alınırmış. Tıp biliminde böyleymiş. Nedir? Dolayısıyla biz ölmüyoruz. Hakaten dönmüyoruz yani. Yentakiluna min darin ila darin. Bir ülkeden başka bir evden başka bir eve, bir ülkeden başka bir ülkeye taşınıyoruz. Yani ölüm yok. 4 boyutlu, 3 boyutlu bir dünya, deterministik bir dünya, 4n boyutdan bilmediğimiz bir boyuttan yeni bir aleme geçiş yapıyoruz. Orada Şah Veliullah Dehlevi Hazretleri'nin anlattığı gibi İmam Rabbani Hazretleri'nin anlattığı gibi eserlerinde mektubatta izah ettiği gibi insana nurdan bir elbise verilir. Yeni bir elbise. Buna Nevhülle yeni elbise adı verilir. Yani yaşamaya devam ediyor. Ve ona da güzel bir elbise veriyorlar. Ve hayat, bu dünyada yaşamış olduğu hayat öldükten sonra yine yaşamak ve yeni bir hayat devam etmiş oluyor. Bu şekilde varlıkların nefesi anlamı Arapçada mesela teneffese kelimesi Hah! soluk almak demek. Ve subhu iza teneffes ve subhu iza ten- iza nefese demiyor. Nefese soluk almak, soluk vermek. Teneffese soluk almak, hem de derin sormak, soluk almak. Sabah soluk alır. Haydır sabah. Evet. Nefes veriş ne zaman? Güneş batarken, uf, ölüyoruz güneş batarken, sabahı hay olan hay, soluk aldık, akşamı da uf, ölüyoruz. Sabah yeni bir kıyametin kopuşunun ardından, yeni bir sura üfürülüş, mezardan yeni bir çıkış, yeni bir hay, yeni bir sabah ve subuhi sabaha yemin ederim. İza teneffese soluk, derin soluk aldığı zaman subuh kelimesi, sabih kelimesi güzel yüzlü, güzel özlü, güzel kalpli, yakışıklı, tatlı yüzlü insanlara sabih-ül denilir. Evet. O şekilde eski Çin, Japon yogalarında soluk alıp e, bu bir zar var göğüsle. İşte karın arasında diyafram diyorlar. O diyafram soluğunu aldığınız zaman böyle derin bir şekilde alıyorsunuz, soluğu karnınızın alt tarafına gönderiyorsunuz, bekliyorsunuz. Dayanabildiğiniz kadar ve Allah'ı düşünüyorsunuz. Bu şekilde çekilen zikirler insanı güzelleştiriyor. İnsana güzellik veriyor bu şekilde çekilen zikirler. derin bir soluk. Onun için murakabe dersine gelen dervişler derin bir soluk alırlar. <gülüyor> Haydır. Diriliktir diyafram soluğu almıştır. Evet. Ta karnının altına o soluğu hapseder. La ilahe illallah diye zikir çekerken bahsetmiş olduğumuz bu hayati yapılanma, bu dirilik bunu elde eder. Onasa Muhammed Resulullah diyerek içindeki soluğu dışarı atar. O soluğu attıktan sonra La ilahe illallah, La ilahe illallah dirilin arkasından muhammed Resulullah fenasına ve ölümüne ulaşır. İşte bir adet enfasil halayık. Ne kadar nefes alıyor veriyorsan her bir nefeste soluk alırken hayat sırrını yaşıyorsun. Her soluk verdiğinde de ölüm sırrını yaşıyorsun. Hayat sırrı, ölüm sırrı. hay. Hu hayatımız hayla huyla geçiyor diyor. Yani haydan gelen hu'ya gidiyor. O ayrı bir o şey. O ayrı bir şey değil mi? O da biz o da hay, olan, hay olan Allah'tan, Allah'tan geldi. geldikdir <gülüyor> bu dünyada dirilik kazandık hay olduk. Yani. Sonunda yine hu'ya gidiyoruz. Hmm. Hayla geldik, dirilikle bu dünyaya geldik. Hu ölümüyle oraya dönüyoruz. Hmm. Ya. Onun için ha dirilik ile hu ...ölümü ifade eden bir o... ...gaybı ifade eden... hüve ...yani ikisi iki zıtlık... ...her insanda her soluk alışverişte... ...var mı? Var. Hmm, hmm. Her soluk alışverişte... ...soluk alıyorsun, diriliyorsun... ...güzelleşiyorsun... ...soluk veriyorsun... ...yüzün ölü gibi oluyor, sararıyorsun. Hmm. Ve hedef... ...huda yaşamaktır. Kalbin noktayı süvedasında yaşamaktır... Hu kalbin noktayı süveydasıdır. Noktayı süveyda ile ilgili alakalı fonksiyonel olarak zikir vurduğumuz yer Allah diye noktayı süveyda. Kur'an'ın indiği yer kaderin kuantumun kaosun karanlığın başladığı aklın ermediği zaman ötesi mekan ötesi bir yer. İşte derviş zikir çekerken gaybet haline erdiğinde kalbinin noktayı süveydasında yaşamaya başlıyor. Ve oradan bir daha da çıkmaması gerekiyor. Bir ayağı sol ayağıyla orada yaşayacak, sağ ayağıyla da bütün dünyadaki işlerini görecek, halledecek. Ama kavli sabitte bir ayağı olacak. Kavli sabit, bir ayağı orada olacak. Evet. Allah'ta olacak. Diğer ayakta kavli sabit değil. Kavli değişken diyelim. Bütün değişiklikleri yaşıyoruz. Hadisatı yaşıyoruz. Fenomenleri yaşıyoruz. Ama bir ayağımız sabit olması lazım. Bugün insanlar sabit ayağını kaybetti. Biz İslam medeniyeti o sabit ayağımız tarikatlarla vardı. 1925 senesinin 1 Kasım'ında tekaya ve zevayanın, tarikatların ve zaviyelerin seddine ve menine dair, kapatılmasına dair kanun çıktıktan sonra o sabit ayağımız kayboldu artık. İnsanlar hep çoklu yaşıyor, tekli yaşayan insan kalmadı. Vahdet bitti, kesret başladı. Kesret bizim kutumuz oldu. Halbuki bizim Allah'ımız birdir. Evet. Tektir. Vahdettir. Vahittir o. Evet. Bu şekilde Esad Erbi Hazretleri buradaki Allah'a giden yollar mahlukatın solukları adedincedir, sayısıncadır sözünü de tarikata delil olarak kullanır. Kalplerin birbirini tanıması, kalıpların birbirleriyle tanışıp ...bilişmesine vesiledir. Evet hocam. E, yine Esad Efendi Hazretleri e, mektubatta, Şeytan, e, evet. mektubatta da yani e, şeytana tapmayın çünkü o yani mü, e, mübin, yani o, o sizin apaçık düşmanınızdır diyor. E, bunu da belki tarikata delil olarak e, kullanıyor. Yani bu tarikatla bağlantısı ne olabilir? Yani zikir ve şeytana uymamakla alakalı Esad Efendi Hazretleri'nin kanaati ne olabilir sizce? Mektuplarından birinde, bir mektupta Allah'ın emrine itaat etmek, yasakladığı şeylerden de kaçınmak her mümin için mümkündür. Bu şekilde bir mümin için emre itaat, yasaktan kaçınmak mümkün olduğu halde bir Tarikata intisap konusundaki gaye nedir? Yani biz tarikata girmesek Allah'ın emirlerinden, emirlerine yapışmak, Allah'ın yasaklarından kaçmak gerçekleştiremez miyiz? Gerçekleşiriz. Kaçınmak için illa tarikata girmeye gerek var mı? Yok. Yani durum buyken tarikata ne gerek var? bunu açıklıyor Esad Erubi Hazretleri evet. yani tarikata girmeden de Allah'ın emirlerini yapabiliriz ve yapan insanları da çok görüyoruz yasaklarında kaçınabiliriz peki niye ısrar ediyoruz tarikatta diyor ya bundaki gaye ve maksat nedir yani? Maksat maksat yani bir sebebi var zaten yapabileceğimiz bir şey tarikata gerek yok ki o zaman niye girmeye çalışıyoruz onu anlatıyor evet. ey Adem oğulları, siz şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Adı vünmübindir. Ben size böyle demedim mi? Eser-i Hazretleri bu ayet-i anlatıyor. Yani şeytan tapmayın, sizin apaçık bir düşmanınızdır. Eser-i bunu anlatırken, Ey insan oğulları Akli deliller, nakli deliller ile size emretmedin mi? Şeytana ibadet yani emirlerine itaat etmeyiniz. Demek ki şeytan kudri müdafaadan aciz bulunan birün münne karşı sıfatı amiriyeti takınmak ve ilkay mefasit ile itaat-ı mevladan alıkoymak hususlarını kendisi için mühim bir vazife seçmiştir. Yani şeytanın birinci vazifesi insanı Allah'a giden yoldan alıkoymaktır. Yani Kıyametten kıyamete kadar mühlet verilmiş. Mühlet yani. vermiştir. İnneke min'el munzirin. Evet, sana mühlet verildi. el minel ya Tabi munzariyn derken, derken, mühlet veril derken, dikkat edin, nazara kelimesi durup düşünmek manasına giriyor. Durup da düşünmek. Evet. Yani şeytan durmadan bir yerlerde duruyor ve tarasüt ediyor, kontrol ediyor. Yani bize bakıyor, bizi kontrol halinde şeytan. Yani nasıl ayağını kaydırabiliriz? Evet, sürekli kafayı, kendi kafasını buna yoruyor. Çünkü şeytan cennetteydi. O şeytan, iblis meleklerin hocasıydı. Şeytana sordular. Dediler ki en çok neye ağladın? Bir, cennetten kovulduğum zaman çok ağladım diyor. Bu anlattığımı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetü Talibin adlı eserinde okudum. Evet. Orada yazıyor bu. Diyor ki, cennetten kovulduğun zaman çok ağladım diyor. Dünyada üç yerde, hayatımda üç yerde çok ağladım diyor. Cennetten kovulunca. Başka? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğunca. Hmm. Çünkü bütün insanları kurtaracak, insanları cennete sokacak. Dolayısıyla cehenneme daha az insan gidecek. Benim faaliyetlerime Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem engel olacak. Hmm. Ona üzüldüm ve çok ağladım. Hazreti Muhammed'in doğuşuna. Allahümme salli Muhammed. Ona ağladım ben diyor. Üçüncü olarak da diyor: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alaminer rahmaner rahim. Malikevenneddünyâke nabdüvye ke nesrahîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Bu indi diyor Kur'an. Besmele ile beraber Fatiha indi. Besmele ile beraber inen Fatiha'ya alalım. Çünkü daha önce surelerin başına Besmele gelmiyormuş. Bu olaydan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün surelerin başına beraye hariç hepsinin başına Besmele konmasını emretmiş. Tevbe suresi. Başka bütün yazılan mektupların başına Besmele konmasını emretmiş. başka ya bütün defterlerin bütün yazıların ve kitapların başına da besmele yazılmasını emretmiş evet. işte bu besmele şeytanın belini kırmış şeytanın belini kırmak isteyen sık sık besmele çeksin besmele. onun için su içerken besmele çekiyoruz yemek şeytanın yer. belini kırıyor bize müdahale edemiyor yemek yerken besmele çekiyoruz yani ayakta kalkıyoruz kalkarken besmele çekiyoruz oturuyoruz otururken besmele çekiyoruz sürekli bu hal üzereyiz. İşte şeytanın vazifesi bu. Bizi cennete girmemize engel oluyor. Çünkü onu bizim yüzümüzden çıktı o cennetten. Ben giremedim siz de giremeyeceksiniz diyor. Hmm. Allah da ona mühlet veriyor. Evet hocam. İşte bu şekilde bunu kendisine, insanlara sapıttırmaya kendisine görev bilmiş ve tesirini bile Allah'tan kulları uzaklaştırmanın tesirini bile görmüştür. binaneley yani şeytan tesir eder, kulları Allah'tan uzaklaştırır. Bu nedenle sadıklarla beraber olun. وَكُونُ مَا السَّادِكِينَ Tövbe Suresi 119. ayet-i kerimesi. وَكُونُ مَا Ayeti celilesiyle gelen emri ilahiye imtisalen yani sadık insanlarla, doğru kullarla, Allah'ın sevdiği kullarla beraber olun emrine itaat etmek üzere bir tarikata girmek ve o tarikatta mevcut olan Ekâbir Ümmet'in imdad ı ruhiyetleriyle kesmi kuvvet eylemek zar zaruridir. Siz tarikata girdiniz. O tarikata girdiniz. Nakşibendi'lik tarikatına girdiniz mesela. O Kim var orada? İşte Abdülhalik Gocdevani var. Evet. Hacı Arif Rivgiri, Mahmut İncir Fanevi var. Şah-ı Nakşubent Hazretleri var. Eba Yezî Tayfur el-Bestami var. Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh var. İmam Rabbani var. Mevlana Halid-i Bağdadi var. Kadesallâh-ı Sırârehum. Tarikata girmek, bunları sevmek demek. Hayır. Buraya girmek demek, bu gibi zatların koruması altına girmek demektir. Çünkü kişi ...daima sevdiğiyle beraberdir. Evet. Siz bir tarikatı Ali'ye girerseniz... ...o tarikatı Ali'ye'nin manevi zinciri halkası... ...bir koruma halkasıdır. Sizi şeytandan korur. Sizi şeytandan muhafaza eder. Buna faydası var. Daha kuvvetli bir azim meydana gelir. Evet. Ve bir kuvvet kazanırsınız bu şekilde... ...şeytana daha kolay karşı çıkarsınız. Allah'ın emirlerini daha kolay yaparsınız... İşte bir insan dervişler cemaatine muhabbet eder, sever ve onların arasına katılır, onlarla beraber zikreder, fikreder ise onlardan sayılır. Ve mahşerde dahi, onların mahşer yerinde dahi himayeler altında olur. Ölürken onlar, o biz çok sevdiğim mübarek zatlar yanımda. Böyle hayal ediyoruz, ölüm rabıtasında. Kabire giriyorum yanımda. Allah'ın üzerine çıkıyorum hesap veriyorum yine yanımda. Sırat köbüsünden geçiyorum yine yanımda. İnşallah cennete gireceğim yine yanımda. Her yerde yanımda. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani bu dünyada faydası var, var ahirette de faydası var yani. Öyle. İnşallah. İnşallah. Bu şekilde bu gibi girdi tarikatın büyüklerinin koruması altına girer. Esad-ı i̇l bu düşüncesini daha iyi açmak ve açıklamak üzere insanların göğüslerine durmadan vesvese veren hannas adlı bir şeytan var. Onun şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine, Taptığı ilaha sığınırım ayet-i kerimesini açıklayarak şu tefsiri yapar. Burada Cenab-ı Allah hannas kelimesinden, yani hannas denilen şeytandan Sakınmamızı ve kendisini sığınmamızı emir buyuruyor. Anlat bir şeytandır. Bir şeytan müminleri tarafsut etmekte ve kalbin zakir olduğunu hissedince geri çekilip savaşmakta olduğu gibi zikirden gafir bulunanlara da zikirden gafir bulunanlara şeytan mefsedet kötü fikirler verir. İhlaslı insanlara ihlas olduğunu görünce. Uyanıklık olduğunu görünce, Allah sığındığını görünce yaklaşamaz. Ama gaflet eder de Allah'ı hatırlamaz ise ona yani rahatlıkla yani kötülükleri aşırı. ya Bunlar tarikatı delil olarak Tabii. kullanıyor. İşte bunun için dünyadayken bir mübarek tarikata bağlanmak ve mürşidin talim ve telkin ettiği zikri şerif ile kalbini diriltmek bir mümin için ehemdir, lüzumludur. görüldüğü üzere bu ve benzeri ayet-i kerimelerin tefsirini Esad Efendi bir mürşidi kamil olma sahibiyle sürekli savuhtaki kalbin zikrullah ile ehyası zikir çekerek kalp diri kalacak. Ve sürekli Allah'ı hatırlayacağız. Gafil olmayacağız. Bu şekilde Allah'ı sürekli tefekkür edip yoğunlaşırsanız şeytan sizin karşınıza çıkmaz. Şeytan sizden uzak kalır. Yani Esad Efendi Hazretleri Tarikatı bir vakıa olarak ele almaktadır. Kıymetli hocam, Esad Efendi Hazretleri Şeyhi Tahal Hariri Hazretlerini anlatıyor. Yani Şeyhi Tahal Hariri ile alakalı bazı hatıralarından bahsediyor. Dilerseniz, programımız bölümünde bu Şeyhinden bahsedebilir misiniz? Yani Esad Efendi Hazretlerinin Şeyhi evet. nasıl anlattığıyla alakalı bilgi verebilir misiniz? eser Bir Hazretleri Mübarek bir konuşma sırasında Şeyhi Tahal Hariri Hazretlerinin bir hatırasını anlatıyor. Şeyhi Tahal Hariri ve Tahal Hakkari Hazretlerinin mezarı bugün Hakkari şehrimizin yakınlarında Nehri denilen bir kasaba var. Evet. İki tane mübarek satı. Tahal-ı Hakkari Hazretleri mübarek, Kuddes-i Sırrı Hazretleri ve ondan sonra gelen Tahal-ı Hariri Hazretleri ikisi bir türbüde orada nehri köyünde kasabasında metundurlar. El an ziyarettir. Halidiyenin nehri kolu diye de o yüzden herhalde dedim. Öyle bir koldan bahsediliyor. Diyor ki benim şeyhim Tahal-ı Hariri Hazretleri Bir keresinde Kuzey Irak bölgesinde şu işte Musul, Erbil buralarda yolculuk yapıyordu. Orada giderken bir derviş gördü. Yeni derviş, daha yeni yeni olgunlaşıyor. Hasbel Kader onunla yol arkadaşlığı yaptı. Evet hocam. Yolda sohbet sırasında Tahal Hariri Hazretleri o genç dervişe sordu. Evladım Siz hangi makamdasınız? Gençlere üç cevap verir. Nefs-i mutmainne makamındayım efendim. Tabii nefs-i mutmainne olunca bir kimsenin artık Allah korkusundan dolayı korkunun altında ezilmemesi, korkunun üzerine çıkması, korkuyu ezmesi lazım. Hmm. Nefs-i mutmainne makam bu. Mutmainne makamına gelene kadar kişi ...korkusunun altında ezilir. Mutlumayın ne de? Korkusunun üzerine çıkar. Korkusu kendi altında, ağırlığı altında ezilir. Ama yolda giderken bakıyorlar ki... ...dağdan bir sel gelmiş, nehir kabarmış. İşte o selin coşturduğu nehri geçememişler. Aşağı gitmişler, yukarı gitmişler. Sonunda tek kişilik bir sal bulmuşlar. Karşıya gitmekte ama bir kişi girebilebiliyoruz. Taal Hariri, evladım sen sala bin, önden git. Sizi gittikten sonra tekrar biz sizin peşinizden geliriz diyor. Hmm. O gençlermiş eyvallah diyerek sala atlıyor, başlamış küre çekmeye. Sal tam böyle nehrin, o selle dolmuş nehrin akışının hızlandığı bir yere gelince paniklemiş. Eyvah demiş, çok korkmuş. Başlamış dualara, zikre, imdat demeye derken zor bela, sulara, bata, çıka zahmetlerle, sıkıntılarla zor bela karşıya kendini zor atmış. Yani. Çok sıkıntı çekmiş ama epey bağırmış, feryat etmiş. Epey bir zorlanmış. Ya. Arkasından Talari'li Hazretleri o sala binmiş. Onda tevekkül duygusu, Allah'a dayanma duygusu tam. Ve tam, hiç bağırma, çağırma, feryat yok. Yavaş yavaş, küreye, çeke, çeke, çeke, sükunetle karşıya geçmiş, karaya çıkmış. Demiş ki Talâri Hazretleri o delikanlıya, Evladım bana dedin ki sen, ben nefsi ne diyeyim demiş. Öyle demiştin. Evet. Ama bak, zorda kalınca, darda kalınca, karanlıkta kalınca, niye feryat-ı Derviş utanır, başını öne eğer. Ve cevap veremez. Çünkü nefs mı de şey yoktur. Feryat, efendim, sabırsızlık, şikayetlenmek, ağlamak, korkmak yoktur. Çünkü bu insanlar, mutmainli makamına gelen insanlar, korkuyu yitirmişlerdir. Korku onların kapısına uğramaz. Olsa da, Olsa da davan girinme. Olsa da davan girme sakın iddiaya. Hı hı. Tevazun yoksa girer başın belaya. Yani nefs unutmayın ne makamdayım demek bir iddia mı? İddia o oluyor. İddia almış O iddia da yani Öyle bir başına gitsin, bir imtihan getirmiş. O da kolay bir olay değil. Evet hocam. Te Teşekkür ederiz. Ben bir de da geçen çubuklu Hüseyin Efendi'nin anlattığı. Bu dergaha Ramazan İmamı ile alakalı bir hatıra var. Evet. Bundan da kısaca bahsedebilir misiniz? Efendim bu bir dini toplantıda Çubuklu Hüseyin Efendi ile karşılaştım. Yaşlı bir zıttı. Bana dedi ki, Hocam ben dedi, Esat Erbiye Hazretleri'nden ders aldım. Dergahına gittim, bulundum. diye böyle hatırasını anlattı. Çubukluymuş, imammış, emekli imam. Hüseyin Efendi. Ramazan ayı geldi, imamlık yapmak için İstanbul'a gitmiştim diyor. Evet. Efendim. Eskiden imamlar Ramazan'da bir camiye imam olarak dururlar. O cemaatin verdikleri parayla ailelerini geçindirirlermiş. Buna cerre çıkmak diye tabir edilir. Eski E, ifadesi bu e, medrese talebeleri çıkarlar evet. Anadolu'ya gidiyoruz nereye gidiyorsunuz Cerr'e gidiyoruz para toplamaya ne yapacak Koran okuyacak cami sürecek vaaz verecek namaz kıracak hatim yapacak dua edecek mevlüt okuyacak. bir ay cemaate kendi imamın dışında böyle katkı e, ilave bir turbo güç olarak Heyecanlı dakikalar, heyecanlı Ramazanlar yaşatacak hocalar devreye girermiş. İşte bu hocalara Osmanlı toplumu eskiden beri alışık bir mendil açılır, para verilir, zekatlar onlara verilir, He. sadakalar verilir. Onlar da elde ettikleri parayla ailelerini geçindirirler. Efendim söyleyelim talebe ise kendilerine buluş olur. İhtiyaçlarının önemli bir kısmını buradan kazanırlarmış. Buna Ramazan'da cerre çıkmak adı verilir. Evet. Hatta yeri gelmişken öyle bir anekdot da anlatmak istiyorum. Buyurun hocam. Ee, İstanbul'da Süleymaniye Medresesi'nde okuyan beş arkadaş Anadolu'ya cerre gitmiş. İzmit yakınlarında bir köye gelmişler. Evet. Ve o köyde sormuş evin sahibi onları misafir ediyor, yemek yediriyor. Hoca Efendiler nereye? Adapazarı'na Hendeye gidiyoruz. Ve orada beş tane cami ayarladık. Orada imamlık yapacağız Ramazan aylarında. Oradan elde ettiğimiz kazançla da medresiyi yani ilahiyat ögüldesini okumaya gayret edeceğiz. Para kazanmaya gidiyoruz. Yani. Ee, Ramazan imamlığı ve Bugünkü manada nosyon olarak İlahi Fakültesi talebisi ama... ...talebelerden beş tanesi, dört tanesi İlahi Fakültesi dördüncü sınıfta, son sınıfta. Bir tanesi de yeni talebe, birinci sınıfta. Hmm, yeni o dört tanesi İlahi Fakültesi'nin son sınıfında olduğu için Arapçalara kuvvetli. Evet. O birinci sınıfa giden de Arapçalara daha kuvvetli değil. Yeni gelmiş medreseye. Ev sahibi herhalde biraz cimriymiş galiba... Bir yandan pilav var, bulgur pilavı, bir yandan da yanında zerde var. Üzümden yapılmış zerde. Evet. Fakat üzüm taneleri çok az. 3-5 kaşık sarılıyorsunuz, bir tane dane zor geliyor. Tabii önlerine ne geliyse talebeler de razı ve yiyorlar. Yalnız o yeni talebe, ilat fakültesi, medrese birinci sınıf talebesi bakıyor ki, Bazen deri şeylerin, e, mollaların, bu e, ilaz faküllesi 4. sınıf medresenin son sınıf talebelerinin kaşığına arada bir üzüm tanesi geliyor. Gelince şöyle söylüyorlar. Veccettu diyorlar, içiyorlar. <gülüyor> Eğer su geliyorsa bir şey demiyorlar ama o bir şey geldiyse veccettu deyip <gülüyor> içiyorlar. <gülüyor> Veccetü'nün manası da Arapça'da buldum, buldum diyor. Arşimedin dediği gibi evreka, evreka, evreka diyor. Hamamdan fırlamış. Buldum, buldum diyor. <gülüyor> Yunancası da evreka. Yemek bu şekilde çorba falan işte hoşaf yenilirken ekmek, şey, üzüm taneleri geldikçe vecetti vecetti. En sonunda bizim bu küçük mollaya da bir tane <gülüyor> üzüm gelmiş. Bakmış ki kendi kaşığında bir üzüm var. Bir vecetti de ben buldum demiş. <gülüyor> bir vecetti <gülüyor> de ben buldum demiş. Evet. Yani bir bulmayı da ben buldum demiş. Evet. Zaten manası buldum demek. İşte böyle çok hatıralar var. Lami Çelebi'nin Letaif diye bir kitabı var. Latifeler. Böyle güzel güzel, güzel çok nizi böyle olaylar yaşanan ama olaylar evet. anlatılıyor. Evet. Efendim şimdi... Evet. Çubuk Lüseyin Efendi de böyle Ramazan'da İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da tabi insanlar zengin biraz fazla para kazanırım. Ailemi geçindiririm diye düşünüyor. Evet. Bana şöyle anlattı. Ramazan gelmişti. İstanbul'a Ramazan imamı durmak için 30 günlere gittim. İstanbul'a varınca Ramazan imamına ihtiyaç var mı diye sağa sola soruşturdum. İmamlık yapmak üzere Anadolu'dan geldiğimi söyledim. Hafız olduğumu bildirdim. Bana dediler ki Esa Deribli Hazretlerinin kelami dergahı var, oraya git dediler. Hemen Esa Deribli Hazretlerinin kelami dergahına gittim. Beni görüştürdüler. Tebessüm eden bir yüz ile, güleç bir yüzle bana iltifat etti. Evet. Ve dergahta Ramazan için imam bulunduğunu söyledi. ihtiyaçlarının olmadığını söyledi hı hı. ama ertesi gün öğleden sonra Galata Köprüsü'nde beklememiz söyledi Sami Efendi evladımız sizi gelecek orada bulacak alıp boş bir mescide götürecek orada Ramazan imamını yapacaksınız tamam mı dedi tamam efendim ama nereden tanıyacağım sen Galata Köprüsü'nde yürü o seni bulur dedi Yine de ilgileniyor yani. Evet. Şey, göndermiyor ama boş boş göndermiyor. Yani önünü açıyor. Önünü açıyor evet. Neyse ertesi gün öğle namazını kıldıktan sonra Esad-ı dediği gibi Galata Köprüsü'nün üzerine gidiyor. Orada beklemeye başlıyor. Çok geçmeden Sami Efendi geliyor. Onu buluyor ve Sami Efendi geldi beni buldu diyor. ben tanımıyor O beni tanıdı diyor. Hmm. Ve yine Kelami dergahında Şeyh Efendi söylemiş ki Gelsin de ikinci imam olarak Ramazan'da namaz kıldırsın demiş. <Gülüyor> Tekrar gerisin geriye şey Efendim çağırıyor. Çok sevindim diyor. Bereketli bir Ramazan oldu diyor. Çünkü herkes harçlık veriyor, para veriyor, hediye veriyor vesaire veriyor. Ramazan bayramında bir zikir töreni icra edildi. Zikir de böyle biraz yüksekse seki yüksek bir yer vardı. Orada ufak boylu aksakallı bir deriş vardı. Sık sık Allah Allah Allah diyor, höykülüyor, yerinden fırlıyor. Ve öylesine ki yarım metre yükseklikle üzerim düşecek diye de korkuyorum. Bir yandan zikir çekiyorum, bir yandan da zikir çekerken acaba üzerime düşecek mi diye, bayağı endişelere kapılıyorum. Diyor. Evet. Zikir bitti, elhamdülillah üzerime düşmedi, uğurtuldum diye. Evet. <gülüyor> Ertesi gün dergâhtan helalleşerek ayrıldım. Bu olaydan sonra yedi, gün, yedi yıl geçti. Yedi yıl sonra İstanbul'a başka bir iş için gittiğimde yine Kelami dergahına gittim. Ve Esad Erbici Hazretleri ile görüştüm. E. Beni gülerek ve büyük bir samimiyetle hoş geldiniz diyerek karşıladı. Ve ilk sözü bana şu oldu. Ramazanın sonunda Bayramda büyük sigil çekmiştik değil mi dedi. Hmm. Evet efendim. Orada hemen yanımda höyküren bir deriş vardı. Üzerime düşecekti de korkmuşsun, değil mi diyor. 7 sene önceki hadise yani. Ama biz himmet ettik. Düşecekti. Himmet ettiğim için düşmedi elhamdülillah ve kurtuldunuz diyor. Evet ilginç. Yani ben anlatmadan hiçbir şey izah etmeden 7 sene sonra yaşadığım iç psikolojik hali... Karşı karşıya geldiğin zaman Esad Erbil Hazretleri hmm. evliyalık teferrusu, evliyalık ile anladı diyor. Hayretler içerisinde kaldım diyor. Ve aradan yedi sene geçmiş olmasına rağmen ben şimdi yaşım şurada elli, altmış beş. Yani bir saat önce niye yedim acaba onu unutuyorum ben. Es Esad Erbil Hazretleri 80 yaşında kafası son derece dinamik yaşıyor. Nöron sistemi beyninde çok iyi çalışıyor, hafızası kuvvetli, mübarek, büyük bir zat. Yani o uzun Esar ı Bir Hazretleri yaşadığım, zikir sırasında yaşadığım o endişeyi bilmesi, benim iş halime vakıf olması ve bu durumu da uzun yıllar sonra çok rahat bir şekilde anlatarak bana hatırlatması karşısında Hayretler içerisinde kaldım. Esat Efendidir bu, has kuludur Allah'ın. Etme sakın hayret. O hoş kuludur Allah'ın. Bismillahi. Evet. işte esirli Hazretlerin Efendim Evliya firaseti var ya. Bir müminizce firaseti. Çok önemli. Peygamberimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem efemiz ittaqu firaset el mümin'i. فَاِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللّٰهِ İnanan bir kulun firasetinden sezişinden sezgisinden sakının korkun çünkü o takva ehli dini bütün hassasiyetiyle yaşayan insanlar baktıkları zaman Allah'ın bakışıyla bakarlar Esad elbih hazretlerinde bu vardı Bu yüzden Esad Erbilli Hazretlerinin buna benzer gerçekten çok mühim ve dikkate değer pek çok olayları ve hatıraları var. Şüphesiz Allah'ın büyük bir kulu olan Esad Erbilli Hazretleri peygamberimizin yaşadığı bir hayatı yaşamak için bütün bir ömrünü o yolda harcadı ve son nefesinde Allah diyerek Allah sevgisiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını zikir ederek o şekilde can verdi. Allah'ın güzel bir koluydu. Cenab-ı Allah bizlere şefaatinin hayırı edesin efendim. Am am amin inşallah. Gerçekten Esad Eylülü Hazretleri çok büyük bir insandı. Allah rahmet eylesin. Allah şefaatinin hayırı edesin hocam. hocam, hocam. Bir de burada insanlar uykudadır, evet. ölünce uyanırlar. Vennâsü bin Niyâmi diye bir hadis var efendim. Evet, Biliyorsunuz efendim. değil mi hadis-i şerife? Evet hocam, ondan da biraz bahsedebilirsiniz evet. inşallah. Evet. Ennâsü bin Niyâmi, insanlar uykudadır, insanlar öldükleri zaman uyanırlar. Efendim bu hadis-i şerifini mesneviye yazdığı bir tahmisle şöyle anlatır. Haberde geldi Enna sünniyamın insanlar uykudadır Ölünce uyarırlar seni Ey oğul İlk ölümü şeker gibi içmeyin Uyanık olan Daha derin uykudadır Onun uyanıklığı Uykudan beterdir Yani dünyayı rüya gibi Geçici olarak görüp Ve uyanmayı beklemek lazım Bu dünya Gerçekliği olmayan bir dünya Bu dünya mecazi bir dünya. Mecazi dünya neydi? Mecazi dünya. Hakiki real dünya değil. He. Geçici dünya. Hakiki olmayan, mecazi olan yerler rüyadan ibarettir. Dünyayı mecaz görmeyip de hakikat görenler için burası yaşıyoruz. Burası hakiki bir dünya. Hayır. Hakiki dünya ayır etti. Hmm. Burası mecazi bir dünya. Dolayısıyla evet. burayı insanların çoğu hakiki dünyaymış gibi yaşamaya çalışıyor ve o şekilde bir hayat sürdürüyor ve yanlış yapıyorlar. O niyam kelimesi, bu dünya işte bir uykudur diyor. Bu da şu hadis-i şerif var ya, bir yolcu gelir diyor, dünyanın halini size anlatayım, evet. dünyanın halini size anlatayım. Bir yolcu, yani kun keenneke gharibun fid dünyâ. Dünyada garip, yani yabancı gibi. Bu şehrin yabancısıyım ben. Şehir bana yabancı, ben ona yabancı. Yabancı yabancıya karşı, yabancıda yabancılık, yabancılıkta yabancılık yaşamak. Ben yabanda kaldım, ben yabancıyım, diye şair Yaşar Ümit Oğuzcan, öyle anlatıyor. Yani bu dünyada, Burası benim memleketim değil. Etrafına bakıyorsun. Bura bana ait değil. Bura geçici bir yer. Bura metaforik, mecazi bir yer. Ben o zaman hakiki bir yer bulayım kendime. Ahiret bulayım. Ahireti düşüneyim. Hakiki dünyaya göre amel edeyim. İşte yoldan geçerken diyor Peygamberimiz bir ağacının altında durur diyor. İki saat istirahat eder, uyur, kalkar, devam eder. O iki saat uyku uyudu ya, dünya hayatı yolculuk esnasında bir ağacın altındaki iki saatlik uykuya benzer gölgelenmek gibi evet uyanır yoluna devam eder diyor şu anda biz dünyada yaşıyor muyuz? yaşıyoruz yani şu anda biz güneşten kurtulmak üzere bir ağacın gölgesinde uyarak gölgeleniyoruz ve istirahat ediyoruz bir zaman gelecek uyku bitecek o kadar kısa yani evet yaşadığım bütün bu olaylar rüyadan ibarettir Aslı faslı yoktur. Dikkat etmek lazım. Dünya bir rüya gibi gelip geçici ve boştur. Aldanmamak lazım. Evet hocam. Hocam e, teşekkür ediyoruz. E, ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyenler Bir Gariplerin Kitabı programında e, sonuna geldik. Hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.